Lillâhi rabbil âlemîn hamden kesîran tayyiben mubâreken fîh ala külle hâlin ve fî külle hîn. ve vesselâmü alâ seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men tebi'ahım bi ihsânin ilâ yevmiddin. Emma ba'd. Aziz ve muhterem kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah cümlenizi saadet-i dareyne nail eylesin, cennetiyle, cemaliyle şeref eylesin. Bugünkü konuşmamız... Önce şunu belirtelim... Büyüklerimizden bize intikal eden bağlılık ve selahiyet itibariyle bizim çeşitli tasavvuf tarikatlarına irtibatımız, bağlantımız, mensubiyetimiz vardır. Bunları sıralayalım. Nakşi tarikatı, Kadiri tarikatı, Sühreverdi tarikatı, Çeşti tarikatı, Kübrevi tarikatı, Mevlevi tarikatı, Bayrami tari tarikatı, Hadveti tarikatı. Silsilemiz benden evvelki hocamız Mehmet Zahid-i Bursevi Hazretleri ile Nakşi Tarikatı'nın Halidiye kolunun Gümüşhaneviye şubesidir. bir güzel rüya ile bizi, bendenizi, kardeşinizi, Aziz mahmud Hüdai Hazretleri'nin halefi ve vekili yapıp, rüyada Ankara'da üssüz ve harap hale gelmiş Bayramiyet Tarikatının tekkesine nasip ettiler. Sonradan tahmin ettiğim üzere silsilesini incelediğim zaman zaten Azim Mahmudu Hidayi Hazretlerinin de Hacı Bayramu Veliye bağlı olduğunu görmüş oldum. Mekke-i mükerremede gördüğüm bir rüyada da nakşi olduğumu söylediğim halde rüyadaki bir şey efendi beni Mevlevi tarikatına da bağladı. Mevlana Celaleddin'i Rumi efendimize. O da zaten imam verdiği Hazretlerinin evladındandır. Böyle çok değerli, çok kıymetli, itibarlı saygı ve sevgi toplayan yollara bağlılığımız var. Bu yolların yürütülmesinde ana esasımız sekiz tane esas sayabiliriz. Birinci esasımız Kur'an-ı Kerim ve Teba'i ve sünnet-i seniyye-i Yani dün de bir nebze anlattığım gibi Kur'an'a bağlıyız. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine mutabık ve tabi olarak yaşıyoruz. Kur'an'ın dışında, Peygamber Efendimiz'in sünneti dışında her şeyden, efendim, Allah'a sığınırız. Kur'an yolundayız. Peygamber Efendimiz'in sünneti yolundayız. İtikaden ehl-i sünnet ve cemaat itikadı üzereyiz. Efendim, ehl-i sünnet itikadı dışındaki sapık ve aşırı eğri ve bozuk yollardan da Allah'a sığınırız. Birincisi, efendim, Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Seniyye'ye tebaiyyettir. Esasımız budur. Onun için tekkemizde hocamızdan bize el olarak verilmiş ve adet olarak bırakılmış olduğu üzere hadis kitabı okuruz. Mürid, müridanın terbiyesi, ve terakki ve tefeyyüzü için hadis kitabı okuruz. Okuduğumuz hadis kitapları çok çeşitli olabilir. Ama Gümüşhaneli Ahmet Siyahdin Efendimiz kendisi Ramuzül e hadis diye bir hadis mecmuası, yani koleksiyonu tertiplemiş, O'nu okumaya devam ediyoruz. Kendisi de mukaddemesinde bu eserinin bu kitabı okuyan, devreden, hatmeden, tekrar eden dervişler kısa zamanda Allah'ın izniyle muhakkık bir alim olurlar buyurmuş. Yani makamı hakikate vasıl olmuş efendim bir gerçek dofi alim olurlar buyurmuş. Bu da sözümüzün delilidir. Yani lafla sünnete uyuyoruz deyip de hal ve gidiş itibariyle sünnete aykırı birçok bidat işleyen insanlar gibi değiliz. Sünnet kitabı okuyoruz. Peygamber Efendimizin hadis kitabını okuyoruz. Ve sünnet-i seniyeye hayatımızı uydurma, Efendimizin sünnetine göre yaşamaya gayret ediyoruz. Çünkü insanların bozulduğu ahir zamanda, Peygamber Efendimizin sünnetine sarılan, onu öğrenen, öğreten, yaşayan, yaşatan, ihya eden insanlara yüz şehit sevabı verilice müjdelenmiştir hadisi şeriflerde. 100 şehit sevabı kazanacağı bildirilmiştir. Tabi bir insanın bir tek şehit sevabı kazanma durumunda bile cennete gireceği ortada iken 100 şehit sevabı kazanmak böyle devirlerde sünnete uymanın ne kadar kıymetli olduğunu Allah'ın böyle yapanları ne kadar çok sevdiğini gösteren bir işarettir. Elhamdülillah biz Efendimizin sünnetini yaşama ihya etme, kılık kıyafetten başlayarak, efendim sözden öze doğru, dıştan içe doğru, kabuktan efendim lübbe doğru, efendim kaluptan kalbe doğru, daima her halimizde efendimizin sünnetine uymaya niyet etmişiz, karar vermişiz. Büyüklerimiz bu yolu tutturmuşlar. Zaten kendilerinin de hayatları okunduğu, incelendiği zaman mübarek manevi silsilelerimiz, tarikatlarımızın silsileleri tetkik edildiği zaman hepsinin çok büyük şeriat alimleri oldukları, sünnet-i seniyeye uydukları, çoğunun çok muteber Kur'an-ı Kerim tefsirleri yazdıkları, çok muteber hadis-i şerif kitapları tertip ettikleri, çok değerli fıkıh eserleri yazdıkları nümayan olur, görülür. Yani bil ortada olan bir şey söylüyoruz, bir kuru söz, kuru iddiadan ibaret değildir söylediğimiz sözler. Hep büyüklerimiz... Şeriate bağlılıkla anılmışlardır. Hatta son zamanda şeriate bağlılığımızdan dolayı hücuma uğramış, taana maruz kalmışızdır ki bu bizim için şereftir. Yani bu tarikat şeriate bağlıdır, şeriatçı bir tarikattır diye güya bizi kötülemek istemişlerdir. Ben de temenni ederim ki o gazetelerin o yazılarını makasla keselim, efendim bir kutuya koyalım, kabrimize bizimle beraber gömsünler, hüccet olsun ki bak elhamdülillah dostun, düşmanın efendim şahadetiyle şeriahta bağlıyız. Elhamdülillah şeriatçıyız diye, efendim, herkes bilsin diye, hani e, Ebu Suud Hazretleri'nin e, kabrime şu kutuyu koyun dediği gibi böyle temenni ederiz. Demek ki bizim yolumuzun birinci esası Kur'an-ı Kerime ve sünnet-i seniyyeye tebeiyyettir. Bunu yazın, bir- Kur'an-ı Kerim'e ve Sünneti seniyeye tebaîyyet. Hangi hadis kitabını okusanız, hangi sünnet eserini takip etseniz hepsi makbulümüzdür. İster Ramuzü'l Ahadisi okuyun, ister İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin'ini okuyun. İsterseniz Muhtarul Ehadisin Nebeviyeyi okuyun. İsterseniz İmam Buhari'yi okuyun. İsterseniz İmam Müslim'i, İmam Tirmizi'yi, İmam Nesai'yi, İmam Ebû Dâvûd'ı, İmam İbn Mâce'yi, İmam Ahmed b. Hanbel'i okuyun. Hepsi isterseniz İmam Malik'in Muvatta'ını okuyun. Hepsi makbulümüzdür, başımızın tacıdır. Kabulümüzdür, efendim tavsiyemizdir. İkinci esasımız, ihlası niyettir. Niyetin halis, muhlis olmasıdır. Çünkü amellerin kabul olması, niyetin ihlaslı, halis olmasına bağlıdır. Ameller ihlassız olursa, ihlassızlığın adı riyadır, sümadır, riyakarca olursa, Amel şeklen güzel olsa bile riyakerce yapıldığı için bir sevap kazanılmaz. Allah riya ile yapılmış, ihlassız yapılmış ameli kabul etmez. Onun için bizim bir esasımız da ihlastır. İhlası niyet, niyetin halis yapılması, halis olması, halis olmasına dikkat edin. Her işimizde niyeti gözetiriz. Evvela yaptığımız işte hangi niyeti besliyoruz diye düşünürüz. Dilimizle de ifade ederiz. Ya Rabbi öğle namazının farzını kılmaya niyet ettim. Allahu ekber. Ya Rabbi pe peygamber efendimizin sünnetine itibaren öğlenden evvel 4 rekat sünnet kılmaya niyet ettim. Allahu ekber. Filan diye önceden de söyleriz. Ya Rabbi Ramazan orucunu efendim tutmaya niyet ettim. Allah e, diye efendim ağzımızı çalkalarız vesaire. Her işimizi Efendim, iyi niyetle yapma, halis niyetle yapma, dikkat etmemiz lazım geldiğinde gösteriyor. Temennimiz bu, kararımız bu, esasımız bu. E bizim de her işi yaparken niyetimizi yoklamamız esas. İkinci şey bu. Yaptığımız şey iyi niyetli olsa da sünnete ve Kur'an'a uygun olmasa kıymeti yoktur. Çok iyi niyetle gözyaşları içinde Helvacı babanın kabrinin etrafında dokuz defa dolaşmış. Çok ihlası, kadıcağız ağlıyor. görün gül ağlıyor, çok kabul olmaz. Neden? Bidatı Allah sevmez. Dinimizde helvacı babanın kabrinin etrafında dokuz defa dolaşmak diye bir şey yoktur. Olmayan şeyi ihlas etmek bidattır, binaenaleyh kıymeti yoktur. Nereden çıkarttın sen kabrinin etrafında dolaşmayı? derlerdi. Herkes bir kafasına göre, iyi niyetine göre bir bidat ortaya çıkartırsa, bu din daha önceki dinlerin mensuplarının yaptığı gibi olur, bozulur, çığırından çıkar. Hz. İsa Aleyhisselam mı tavsiye buyurdu insanlara haça tapmayı, puta tapmayı, çarmıha tapmayı? Hz. İsa mı buyurdu? Hayır. Hazreti İsa zamanında yoktu çarmı. Hz. İsa böyle bir şey söylemedi. Hz. İsa aleyhisselam mı bana tapının, benim anama tapının resimlerini yapın, karşısına geçin dedi. Hayır. E entekulte linnâsitte hizûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillah. Allah'ı bırakıp da beni ve anamı tanrı edinin, ona tapının diyen sen misin ya İsa? Hayır. Hz. İsa dememiştir. İnsanlar sonradan kendi akıllarında olsa olsa şöyledir, olsa olsa böyledir diye kendileri o karara varmışlardır. Hz. İsa dua ediyor, hastalar iyi oluyor, demek ki o Tanrı. Öyle şey olur mu? Allah'ın evliyası da Allah lütfederse hasta şifa bulur. Oradan şeyi çıkartmışlardır, yani Hz. İsa'nın mucizelerini görüp Allah'ın oğlu demişlerdir. Haşa, sümme, haşa, Allah oğlu edinmemiştir. Oğul için evlilik olması lazım, evlilik olması için hanım olması lazım, zifaf olması lazım, gerdek olması lazım, düğün olması lazım, dernek olması lazım. Allah-u Teala Hazretleri bunlardan münezzehtir, haşa, maşa, büyük iftiradır. Onun için sünnet-i siniyeye uymak çok mühim bir esastır. Niyet de çok mühim bir esastır. Sünnet-i seniyeye uygun işleri insan kötü niyetle yapsa sevap kazanır mı? Mesela sakal bırakmak. Sünnet de hırsızın birisi diyor ki, sakal bırakayım, filanca zengin adamın hizmetine gireyim, tesbih çekeyim. Tesbih de Kur'an'da var, hadise var. Gözüne iyice girdikten sonra minasip bir fırsatta, bu adamın kasasını soyar, kaçar. Mücevheratını alır, kaçar. Şimdi bunun sünnete uygun olarak yaptığı şeyler kötü niyetle yapıldı. Bu sevap alır mı? Almaz. Yani iş güzel olsa, niyet bozuk olsa da kıymeti yok. Niyet iyi olsa, iş bozuk olsa da kıymeti yok. İkisi de önemli. Arabistan'a birisi gitmiş, zenginlerden birisine hizmetçi girmiş. Herhalde Filipinler'den, ondan sonra iyice orayı öğrendikten sonra bütün mücevheratını toplamış evin almış, kaçmış, gitmiş. Bütün Suud polisi peşinde ama yok. Gitti yani bir prensin, bir prensesin mücevheratı çok büyük şey. Şimdi o adamın Suud'a gittiği zaman gösterdiği güzel haller, kıldığı namazlar vesaire, niyetine tabidir. Ben burada bunun teveccühünü kazanayım, ondan sonra soyayım diye şey yapmışsa niyetini niyetine göre. Niyeti teveccüh kazanıp ondan sonra hırsızlık yapmak. Onun için yaptığı şeylerin hiçbirisinin kıymeti yok. Hac es de kıymeti yok etmiş olsa da efendisiyle beraber. Efendim namaz kılsa da kıymeti yok çünkü niyeti bozuk. Acaba anlaşılmayan bir tarafı kalıyor mu? Niyetin ihlaslı olması çok önemli. Yapılan işin Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i Seniye'ye uygun olması çok önemli. İki mühim esas. esas. Sonra, tabii, itikadın doğru olması lazım. İtikad bozuk olursa, Allah-u Teala azizetleri hiçbir ameli kabul etmez. İnnaallah la yarufi en yushrike bihi veya ru madu ne zalike bi Allah kendisine şirk koşul, koşulmasını asla malküret etmez, affetmez, bağışlamaz. Onun dışındaki her günaha bağışlayabilir. Kafar üdünuptur, setdar ül uyuptur, affuudur, affetmeyi sever. Mücbıttı avattır, duaları kabul edici, affeder. Ama şirki kabul etmez. İtikad bozukluğunu kabul etmez. Belki makbul olur, noksanı amel olmasın diye ki akidende halen diyor şair. Yani çok fazla ibadet yapamamak bile insanı bazen kurtarır belki ama aman dikkat et, itikatında bozukluk olmasın. Adam. Bozuk bir itikat üzere. Zamanımızda bozuk itikatlardan mesela nedir? Kadıyanilik diye bir Ahmadiye diye de isimlendiriyorlar. Hindistan'da bir tarikat türemiş, bir yol türemiş, İngilizler türetmişler. Uydurmuşlar. Efendim, namaz kılmıyorlar. Efendim, hac etmiyorlar. Cihadı farz bilmiyorlar. Yoktur öyle şey diyorlar. Allah'ın bir farzını ins insanlar inkar ederse bir tek farzını, hani bir sürü farzı var, 32 farz, 54 farz, daha başka farzlar. Bir tanesini inkar etse insan cehenneme gider, imandan çıkar. Cihadı kabul etmiyorlar. Çünkü İngilizler cihat aşkını söndürmek istemişlerdir. Hindistan'daki Müslümanların bu husustaki çalışmalarını kökten yok etmek istemişlerdir. Ondan çıkartmışlardır bu yolu. Amerika'daki bir arkadaşımız sıkışmış, namaz vakti geçecek. Görkemli güzel bir bina görmüş cami şeklinde. Kapıyı çalmış. Neden sonra kapı açılmış? Ne istiyorsun demiş adamın birisi. Demiş ben sıkıştım. Eve kadar gidecek halim yok. İşte buraya geldim. Afes alıp namaz kılacağım. Cami değil mi burası? Hayır demiş. Cami değil. Burada namaz kılınmaz. Pat kapatmış. Şaşırmış ya. Şeklen cami gibi görünüyor. Minaresi var, kubbesi var ama burası cami değil, pat kapıyı kapatıyorlar yüzüne. Bakmış, kadıyanilerin, ahmedilerin. Neden? Müslüman değil. Şeklen, öyle gösteriyor aldatmak için, başkalarını avlamak için ama kendisi aslında namazlı, niyazlı değil. Demek ki sahih itikadlı olmakta çok önemlidir. İtikadı bozuk olduğun bir insanın bütün amelleri, işleri, icraatı, hayratı, hasenatı, harcamaları, hepsi nedir? Heba en menfura. Saçılmış havaya, dağılmış gitmiştir, boşa gitmiştir. İtikat bozuk olduğumu mu hiçbir şey yaramaz. Şimdi bu Hristiyanların, efendim, Budistlerin hadiyanilerin, bilmem kimlerin zenginleri var, hayır yapıyorlar. Masraf ediyorlar. Avustralya'da gezerken gördük. Vulgolga'da. Ne kadar muazzam binalar yapmışlar. Volongong'da. Ne kadar muhteşem Budist mabetleri yapmışlar. Birileri hayır yapıyor. Kesesini açıyor, parayı veriyor, hayır yapıyor. Kıymeti var mı bu hayrat-ı hasenatın? Heba en menthura. Havaya boşuna şeydir. Hiç kimye diyök neden? İtikatlar bozuk. İtikat, itikat olmayınca her şey boşunadır. Peki bu zengin Hristiyanların ağlaya zırlaya papazlara, kiliselere bağışladıkları bu binalar, bu mülkler, efendim okullar, hastaneler vesaire heba edilmez Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri kendisine sahih bir inançla bağlanılmadığı zaman, şirk koşulduğu zaman affetmeyeceğini bildiriyor. E peki yani bunlar ehli kitap. Bu ehli kitap Hristiyanlar. Hz. İsa'ya, Hz. Musa'ya inanıyorlar. Yani biraz bunların bir kurtuluş kapısı görünmüyor mu? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretleri buyuruyor ki لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسُّهُبْنُ مَرْيَم Meryem'in oğlu İsa Tanrı'dır. Mabuddur diyenler muhakkak ki kafir oldular. Demek ki gitti, kafir oldular. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ innallah'a اِنَّ اللّٰهَ تَالِثُ Trinite'ye inananlar Allah üçün üçüncüsüdür. Ruhul Kudüs, ekani min efendim ve vesaire, onlar da kafir oldu. Belirtiliyor. Şeyde de öyledir, yani bir insan, İslam'da da öyledir, bir insan bütün ayetleri kabul etse de bir tanesini ben bunu kabul etmiyorum dese, ne olur? Kafir olur. İstemeden kafir olur. Kafir olduğunu bilmeden kafir olur. Böyle sözler vardır. Elfazı küfür derler. Söylediği zaman insan farkında olmadan imandan düşer. Mümin insan olmaktan dışarıya düşer elfazı küfür. Onun için risale elfazun küfür diye efendim küfre düşüren sözler hangileridir? İş şakaya gelmez. Aman herkes itikadını iyi korusun diye bu hususta kitaplar yazılmıştır. Demek ki burada da şek ve şüphe yoktur ki sahih bir itikad sahibi olmamız lazım sahih itikaz sahibi olacağız efendim Kur'an ve sünnet-i seniyeye uyacağız ve niyetimiz halis olacak sonra bu girdiğimiz tasavvuf yolunda ilerleyip de evliya olmak için Allah'ın sevgili kulu olmak için insanı kamil olmak için cennetlik kul olmak için Cehennemden kurtulmak için neler yapmak lazım? Yani cehennemden bir kurtulsak ah, aman yarabbi beni cehennemden azat eyle. Aman yarabbi beni nar-ı cahiminden emin ve uzak eyle. Paid ve beri eyle. Aman beni cehenneme atma yarabbi. Rahm eyleyip duzaklara atma yarabbi. Cehennemden beni kurtar yarabbi. Cennetine Girenlerden eyle ya Rabbi, cemalini görenlerden eyle ya Rabbi. Herkes bunları istiyor. Hepimizin de amacı bu. İlahi, ente maksudi, erutake matlubi. Niyetimizi böyle ifade ediyoruz. Benim senin rızana ermektir amacım ya Rabbi diyoruz. Tamam. Bunlar için neler yapmamız lazım? Bir, zikir vazifelerimizi yapmamız lazım. Çünkü zikir, çok sevaplı, çok şerefli, çok kıymetli, çok kolay, çok önemli bir ibadettir. En kolay ibadet zikirdir. En zor ibadet cihattır. Çünkü cihatta can da mal da tehlikededir. Belki ölebilir insan. Can da mal da tehlikede olunca en önemli İbadet, cihat oluyor. Kalkıyor, gidiyor savaşa. Ondan sonra haber geliyor. Şehit oldu. Alkanlara boyandı diye. Devam ediyor. Efendim, arada haç vardır. Hem bedeni, hem mali efendim, bir ibadettir. Hem sıhhate ihtiyaç gösteriyor, hem paraya ihtiyaç gösteriyor. O da zordur. Ama zikir haçtan da, cihattan da daha sevaplı diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Sekat var, namaz var. Namaz bize kolay geliyor. Bir de kılmayanlara sor. Yani o kadar zor geliyor ki günde beş vakit namaz kılmak çok fazla geliyor. Ya bunun sayısını indirsek, haftada bir cumaya gitsek, senede iki defa bayram namazlarına gitsek filan. Zor geliyor. Aslında zor değil. Aslında sevimli, aslında şerefli bir ibadet. Oruç, o da bir gün sürüyor. Sıcağı var, soğuğu var. Kolay değil. En kolay ibadet bir. Bu bir. Hasta insan da, felçli insan da, yatarak insan da, İhtiyar insanda, genç insanda zikir yapabilir. Yatakta. Üç senedir yatakta hocam bu hasta. Allah afiyet versin. Zavallıcık ne diyoruz? Esiri firaş olmuş. Yatağın esiri. Kalkamıyor. Yüz numaraya bile gidemiyor da altına sürgü sürüyorlar. Filan. Yazık. Allah insanı o duruma düşürmesin. Elden ayakta düşürmesin. Başkasının bakımına muhtaç hale getirmesin. Sıhhat afiyetle yaşamayı efendim... İmanı Kamil ile ölmeyi nasip etsin. Büyüklerimiz demişler ki, üç gün yatak, dördüncü gün toprak. Yani fazla öyle yatakta e, yatıyorlar. E, kalçaları yara oluyor. Sırtları yara oluyor. Yattığı yerler deliniyor şu etler. Yata yata efendim, deliniyor. Cerahat oluyor. Hadi bakalım onları pansuman et. Yüzü koyun yatamıyor, yan yatamıyor, sırtı üstü yatamıyor, inliyor, ağlıyor... Evet, sızlıyor ama çağırıyor. Eh, öyle insan da zikir yapar. Allah Allah der. Estağfurullah, estağfurullah der. Allah'a sallallahu aleyhi der. En kolay ibadet. Namazın abdestli olma şartı vardır. Efendim orucun, haccın, zekatın şartları vardır. Zikrin hiçbir şartı yoktur. Abdestliyken de zikir yapılır, Abdestsizken de zikir yapılabilir. Hocam şu anda abdestim kaçtı, elim kanamış, maalesef abdestim yok, zikir yapabilir miyim? yaparsın? Hiçbir mani yok, kolay bir ibadet. Kolay olmasına rağmen sevamlı yatıyorlar, kalçaları yara oluyor, sırtları yara oluyor, yattığı yerler deliniyor, şu etler yata yata efendim, deliniyor. Cerahat oluyor, hadi bakalım onları pansuman et. Yüzü koyu yatamıyor, yan yatamıyor, sırtı üstü yatamıyor, inliyor, ağlıyor, e, sızlıyor ama çağırıyor. Eh, öyle insan da zikir yapar. Allah Allah der, Estağfurullah, Estağfurullah der, Allah'a sallallahu aleyhi ve der. En kolay ibadet. Namazın abdestli olma şartı vardır. Efendim, orucun, haccın, zekatın şartları vardır. Zikrin hiçbir şartı yoktur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 tasavvuf yolunda, yani kemale erme yolunda, yani Allah'ın rızasını kazanma yolunda, yani Allah'ın evliyası olma yolunda, yani cennet yolunda en kıymetli efendim gıda, manevi gıda zikirdir. Onun için Derviş zikrini yapacak, zikrini yaptığı zaman feyzini alacak, efendim arzu edilen sonuçlara ulaşacak. Bu bakımda Yolumuzun esaslarından bir tanesi de zikri yapmaktır, ihmal etmemektir, zikirlerine müdabim olmaktır, aşk ile zikri ile, aşk ile şevkle zikir vazifelerini yapmaktır. Tabi zikir Allah'ı hep hatırda tutmak kabiliyetini kazanmak içindir. O melekeyi elde etmek içindir. Bir sonuca götürür insanı. El zikru bit tefekkür denmişler. Yani el ilmu bit teallümü der gibi el hilmu bit teallümü der gibi. Efendim ne demek bunlar? Adam Halim Selim bir insan değil. Ama Halim Selim insan gibi davrana davrana zorlaya zorlaya sonradan Halim insan olur. Sinirlenmemeyi öğrenir. Bir arkadaş diyor ki, 70 küsur yaşlarında, Allah diyor bizden kızmayı aldı diyor elhamdülillah. Kızmıyoruz diyor. Bizim yanımızda kızacak bir şey söylediler. yüzünün hatları bile değişmedi. Allah diyor bizden kızmayı aldı diyor. Bak yavaş yavaş aldı ki, hele bana yapsınlar. Barut gibi patlar kızar. O da eskiden kızardı. Bak kızıyorum ha derdi hatta, ikaz ederdi dereceyi harareti yukarıya çıktığı zaman bak kızıyorum ha, dikkat et derdi karşısındakine. Kızıyorum ha demesi kızmasından daha çok korkuturdu karşısındakini. İyi bak kızıyor filan diye. Ama şimdi kızmak alındı diyor. Demek ki öğreniyor insan. Halimmiş gibi davrana davrana halimselim insan olur. Terbiye görür insan. yani bilgisi yokken taallüm ede ede talebelik ede ede öğrene öğrene alim insan olur. Küçüktü bilmiyordu, Elif Bey'den başladı, şimdi profesör, üstaz, hoca, hocalar hocası. Nasıl oldu bu? Taallümle oldu yavaş yavaş. E Allah'ı hiç unutmamak, hep Allah hatırında olmak, o da nasıl olur? Zikirli olur. Sonra zikrin sevabı vardır. Tesiri ve sonucu vardır insan üzerinde. O sevaplar biriktikçe insan uçmaya başlar. Yani Balonun içine şeyi koyuyorlar, cihazı koyuyorlar balonun altından, içeriye hafif gazı üfürmeye başlıyor balon. Yavaş yavaş şişmeye başlıyor, devam ediyorlar o gazı şey yapma. Altı sepetli balonlar var ya uçan, böyle insanla beraber uçan. O gazı vermeye devam ettikçe üstteki balon şişiyor şişiyor o hafif gazla. Sonunda sepet sallanıyor, hop havaya kalkmaya başlıyor. İşte onun gibi. Yani zikir yapa yapa birike birike, derviş de yavaş yavaş yani sonucunu görmeye başlar. O bakımdan zikir vazifesine devam esastır. Bu bir. E, bu da bir esas. Demek ki derviş olan, intisap eden, bizim aramıza giren, ders alan kardeşlerimiz zikir vazifelerini yapmalı. Bir Ev sohbetinde bizden yaşlı ağabeylerle oturmuştuk. O zaman arkadaşlar kendi hallerinden şikayet ettiler. Dediler ki işte ya tat alamıyoruz, feyiz alamıyoruz, bir şeyler göremiyoruz, görenler var, biz niye böyle eksiyiz filan. Konuştular böyle. Ben de sonra hocamız rahmetullahi aleyhe, Falanca akşam filanca yerdeydik, böyle böyle konuştular diye naklettim durumu. Dedi ki, hocamız, ne yapayım dedi, kendilerine verilen zikir vazifelerini yapmıyorlar dedi. Halbuki hocamız tasarrufa sahibi, yani evirip çeviriyor, çevir, evirip çevirdiği insanlar var, biliyoruz. Ne yapayım dedi, zikir vazifelerini yapmıyorlar dedi, yapmayınca olmaz. Yani vazifelerini yapacak. Bu önemli. Önemli şeylerden birisi. Zikir. Tesbihi olacak, zikri olacak. Dersine, vazifelerine üstüne aldığı zikirlere müdaveme edecek. Bu önemli. Ondan sonra, murakabe dediğimiz işi devamlı yapacak. Murakabe. Murakabe, Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu ve seni gördüğünü ve senin Allah'ın huzurunda olduğunu hissetmem. Allah beni görüyor. O benim yanımda. Her yerde hazır ve nazır. Diye efendim Allah'ın rızasına uygun hareket etmeye dikkat etmek, günah ve isyan olacak işi yapmama gayret etmek. Bu da olması lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki imanın en yüksek derecesi nerede olursan ol, Allah'ın seninle olduğunu hissetmendir, anlamandır. Ve heve ma aküm, ey <gülüyor> nema küntüm buyurduyu ayet kelimesi. Ey Müslümanlar, siz, ey insanlar, siz nerede olsanız Allah sizin yanınızda. Allah sizin yaptığınızı görüyor. Allahu dima tamelüne basir işe görüyor. Ve heve ma aküm, ey nema küntüm. La türükü hül ve heve yürükü hül Gözler onu göremez ama gözler birçok şeyi göremiyor zaten. Işık gitti mi zaten? Olanları da göremiyor. Biliyorum ki burada duvar var, burada eşya var, burada dolap var, burada masa var. Işık gitti mi? Onları bile göremiyorum. Gözü çok mahtut. Şu havadaki şeyleri göremiyor. Belli bir ışık dalga boyundan yukarıdaki ışınları göremiyor, daha aşağıdakileri göremiyor falan aciz. Ama Allah her şeyi görür. Bunu bilecek her şeyin efendim, her şeyde Allah'ın tecellisi olduğunu görecek ve bu şekilde oluyor. O zaman. İşte dervişlik o zaman edebe uygun olarak yapılır. Çünkü Allah beni görüyor, aman ayağımı uzatmayayım. Allah beni görüyor, aman şu sözü söylemeyeyim. Allah beni görüyor, işitiyor, aman şu edepsizliği yapmayayım. Aman şu günaha dalmayayım. Aman şu efendim saçma işi yapmayayım der. Sonra kitaplarımızda söylenen şartlardan birisi hukufu Vukufu kalbidir vukuf kalbi demek insanın gönlüne sahip olması demek. Gönlüne bakması demek. Gönlüne kalbine hakim olması demek. Gönlünü gözlemesi demek. Çünkü demin okuduğum ayeti kerimede duyduğunuz gibi Allah bu gözle görülmez. Bu gözün Allah'ı görmeye takati yoktur. Tecelli etse Bakamaz. Güneşe bakamadığı gibi. Gözünü kapatır. Bakamaz ki. Musa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de hali anlatılıyor. Biliyorsunuz. Efendim dedi ki Rabbi erini enzur ileyk. Ya Rabbi lütfeyle, müsaade eyle. Sesini duyuyorum. vahin geliyor bana. Ama cemalini göreyim. Seni de göreyim Ya Rabbi. Cemalini göster dedi. Dedi ki Kale buyurdu ki Allah Teala'yı zelere Kale لَنْ تَرَانِي Göremezsin. وَلَاكِنْ ile اِلَجَّبَ Bunun böyle olduğunu anlamak istiyorsan şu Tur Dağı'na bak. Tur Dağı'nda münacat ediyor ya o esnada Tur Dağı'ndaydı Musa Aleyhisselam. وَلَاكِنْ ذُرْ اِلَجَّبَ Tur Dağı'na bak. فَيِنْ سَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ Ben şimdi oraya bir tecelli edeyim. Bakayım dağ. Gör. Benim tecellim karşısında ne olacak? Gör bakalım. Eğer... Yerinde durabilirse, tecelli ilahi ilahiyi idrak ettikten sonra daha yerinde durabilirse o zaman sen de beni görebilirsin belki. Bak bakalım daha ne olacak dedi. Efendim, felemme tecellâ rabbuhu lil cebel, Rabbı tecelli ilahisiyle Tur dağına bir tecelli edince, efendim, cealehu Tekka dağ parça parça parçalandı bir tecelliye turdalı tahammül edemedi. Taşlar patır patır patladı, parça parça parçalandı. Musa aleyhisselam o manzaranın heyecanından ve o parçalanma oraya tesir ettiği gibi ona da tesir ettiğinden ve kharra Musa sa'ika baygın yere düştü. Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiği zaman devenin üstündeyse devenin ayakları kıvrılırdı, küt yere düşerdi. Yani vahiy, Tecellisini bile devenin üstündeyse deve taşıyamıyor. Deve yere çökerdi. Ayakları böyle kıvrılırdı, küt yere oturur kalırdı. Çünkü o tecelli, Allah'ın vahyi tecelli ediyor. Öyle tahmin edilen bir şey değil. Gözler göremediğine göre Allah nasıl bilinir? marifetullah'a nasıl erilir? Gözler göremeyecek. Tamam, anladık ki gözümüz kamaşacak. Göremeyeceğiz. Nasıl görülür? Gönülle bilinir. Marifetullah'ın yani Allah'ı bilmenin idrakin uzvu, aracı, bizdeki aleti, duyusu, ne iledir? Kalptir. Kalp ne demek? gönül demek. Gönülle bilinir Allah. Kalp gönül demek. Yani şuramıza tık tık atan bir şey var. Tık tık atıyor. Tık tık atar yüreği. Fış fış kayıkçı, kayıkçının yüreği. tık tık atar yüreği. Tık tık atıyor herkesin yüreği. Bu kalbi sanavveri. Bu maddi kalptir Hadis-i şeriflerde ve ayet-i kerimelerde anlatılan bu değildir. bir manevi, Türkçe'de gönül diye adlandırılan şeydir. Burayla ilgisi vardır, mekan olarak. Burayla bir irtibatı vardır ama bu et parçası değildir. Akıl ve idrak aracıdır. Manevi sezinleme, kavrama aracıdır. Lehum kulubun la yefkahune <gülüyor> biha. Kur'an-ı Kerim, efendim... Kötü insanları anlatırken ne diyor? Lehim kulubun, Onların kalpleri var ama la yefkahune biha. O kalplerle ince ince anlayamıyorlar işleri. Kalplerini kullanamıyorlar. Demek ki kalp, kalp anlama, sezinleme, kavrama aracıymış. Demek ki şu değil, et parçası değil. Bunu açıkça yazar. Tasavvuk kitapları, alimlerin eserleri, İmam Gazali İhya'nın başında da, İhya-i başında da bunu kesin olarak belirtir. İşte bu kalbi gözlemek lazım. Niye? Epe adam mübarek demin söylemedin mi? Allahı görmek istiyorum, tanımak istiyorum, bilmek istiyorum, sevmek istiyorum, rızasına ermek istiyorum. E bak işte oraya. Evet. Onun için insanın bu ekrana bakması lazım. Yeni terfilerle söyleyelim. Efendim. Bu pencereden bakması lazım diyelim. Eski tabirlerle söylemek gerekirse pencereden bakmayan manzarayı görmez. Ekrana bakmayan manzarayı görmez. Kalbine bakmayan tecelliyi anlamaz. Kalbe yönelmek lazım. Kalbe nazarını içine çevirmesi lazım. Gürültüden uzak, sakin, tenhal bir yerde şöyle kalbine teveccüh edip kalbini seyretmesi lazım. Bir şairin bir sözü var. Burada uygun düşer diye tahmin ediyorum. Diyor ki yeni şairlerden birisi bu. Cumhuriyet devri şairlerinden. Nasıl sığmış benim içim dışıma? Baktıkça hayret ediyorum. Benim içim bu dışıma nasıl sığmış? Nasıl sığmış benim içim dışıma baktıkça hayret ediyorum, dünyalar dar geliyor bakışıma, içimi seyrediyorum. işte diye işte gönül, kalp. içini seyrediyor. İnsan içini seyrederse, gözü kapanırken seyreder, başı eğikken seyreder, dışarı ilişkisi ilişkisini kesebildiği zaman seyreder, bakmalı. Onun için bakarsın, olgun bir derviş, şöyle duruyor. Uyuyor mu acaba? Uyumuyor. Kalbine nazar ediyor. Tecellileri seyretmek için pencereden seyrana çıkmış, ona bakıyor. Bu da lazım. Olmazsa, bakmazsan görmezsin kardeşim. Vallahi ben işte televizyonun karşısına geçtim ama gündüz çok yorulmuşum. Uyumuş kaldım, neler söyledi? E, Bakmadın, görmezsin uyuklarsan gözünü kapatırsan görmezsin. Demek ki kalbine, insanın iç haline yönelmesi lazım. Madem ki Allah kalbiyle yani gönlüyle tanınabiliyor, müşahadesi orası orada oluyor. Allah insanın kalbine tecelli eder. Yerlere, göklere sığmayan azametli Mevlamız müminin kalbine sarar. Gönlüne tecelli eder. O zaman gönlüne bak. Seyreyle Seyreyle ki göresin. Bu da lazım. Hiç bakmıyor. Hep kalbi dışarıda. Kuşlar, ağaçlar, ağaç, çiçekler, gelenler, geçenler, olanlar, olaylar. E var, biraz da işine bak. Biraz da içini seyret. Seyretmezsen içeride olanları göremezsin. Bu da lazım. Vukufu kalbi. Sonra hıfzı nisbet lazım. Bizim yolumuzda ve bütün yollarda öyle öyledir. Derviş bir mürşidi Kamil'e bağlanmışsa, o mürşidi Kamil, Peygamber Efendimiz'in vazifelendirdiği bir vekili ise, verese-i nebi ise, Peygamber Efendimiz'in manevi varislerindense, sahih bir el ile vazife almış bir mürşid ise, o zaman ona hürmet etmek lazım. Onunla bağlılığı koparmamak lazım, efendim. Tarikatın silsilesine yapışmak lazım, ipini elden bırakmamak lazım. Uçurumdan yukarı çıkacak, aşağıdan ipi tuttu, yukarıya doğru çekiyorlar. Aman, ipe sıkı tut. Sıkı tutun, aman. Bırakırsan tekrar aşağı gidersin. Hıfsın isbet çok önemlidir, efendim. O Olmazsa, bu yeni anlatımla nasıl anlatabiliriz? Bina yapılmış, kablolar döşenmiş, düğmeler hazır, lambalar takılı. Lambalar takılı ama ışıklar yanmıyor bir şey var bir eksiklik var ne eksikliği var lamba var o şey var kablo var düğme var düğmeler açık ışıklar yanmıyor neden şebekeye bağlı değil şebekeye bağlantı yapılmamış sigorta takılmamış şebekeye bağlı olmadığı için ışık yanmıyor hıfsı nisfet budur yani bağlanacak ki mübarek manevi yoluna bağlantısı sağlam olacak ki ışık gelsin. Bağlantısı yok. E, bağlantısı yoksa o zaman yanmaz. Işık yanmaz. Şehir cereyanına bağlanmamış. E, bunlar nerede yanıyor? Işık kaynağından, şehir cereyanından bağlantı yapılmış öyle yanıyor bunlar. Doğrudan doğruya lambanın kendisi yanmıyor ki. Bir şey geliyor da ondan oluyor. Öyle bir efendim bağlılık olmazsa efendim. Feyz anlamaz. Sonra rabıtayı muhabbet demişler. Şeyhine muhabbetle bağlanması da bir esastır. Şeyhini beğenmez. Şeyhini tenkit eder. Şeyhine güvenmez. Şeyhini küçümser. Şeyhini düzeltmeye çalışır. Yani bu zamanın şeyhleri efendim Bilmiyorum, eski zamanda da herhalde böyle oluyordu, neler işitiyorlar, neler işitiyorlar, e şey yok. Yani o rabatayı, muhabbet şeyine efendim, muhabbet, muhabbetle sevgi ve saygı ile bağlanmak yok. Olmazsa olmaz. Bu ne, hangi esasın efendim, tecellisidir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir hadisi, şerifi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki vellezi nefsi bi'edihi şu nefsim, canım, hayatım elinde olan Rabbıma yemin olsun ki dilerse beni yaşattan, dilerse öldürecek olan hayatım, mevatım, her şeyim elinde olan Rabbıma yemin olsun ki velledi nefsi biyedidi. La yu'minu ahadüküm. Sizden biriniz mümin olamaz. İnanmış bir mümin olamaz. Hatta ekûne ehabbe ileyhi min ve veledih. Ben, peygamber olarak ona babasından da, evladından da daha hürmetli, muhabbetli, sevimli, sevgili olmadıkça şu canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin olmaz kişi, diyor. Şirk mi bu? Şirk olsaydı söyler miydi Peygamber Efendimiz? Şimdi, şeyhe muhabbet şirktir, diyor. Ağızlar çıkmış. Olur mu öyle şey filan diye. Peygamber Efendimiz söylüyor işte bak. Kur'an-ı Kerim söylüyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِيُّ هُفِكُمُ Eğer beni seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız beni sevin, bana tabi olun de onlara diye. Peygamber Efendimiz'e Allah emrediyor. Onlara söyle. Resulüm sen çekilme. Sen, sen benim istediğimi onlara söyle, bildir, naklet sen. Beni sevmedikçe, bana bağlanmadıkça, beni saymadıkça mümin olamazsın. Söyle, çekinme. Sen mütevazısın, belki söylemek istemezsin. Ben emrediyorum, söyle. Vellezihi nefsi biyedihi. onun için söylüyor Peygamber Efendimiz. Onun için söylüyor. Sizden biriniz babasından çok, evladından çok beni sever duruma gelmediyse mümin değil. Ne demek yani? İyi mümin değil demek iyi mümin olmak için o muhabbet şart. Sahabeden Mekke'deki bir mübareyi müşrikler yakaladılar. ...işkenceyle öldürmeye götürüyorlardı. Eller, kolları bağlı. Sürükleyerek götürüyorlar. Huşunetle götürüyorlar. Efendim, bir tanesi dedi ki bak gördün mü? Müslümanlıktan dolayı başına gelenleri gördün mü? Bak o Muhammed'e bağlandı da şimdi başına neler geldi, gördün mü? Şimdi ne iyi olurdu sen, çocuk çocuğunun yanında olsaydın, başına hiç bu haller gelmeseydi, Müslüman oldun diye bunlar çekiyorsun, o Muhammed'e bağlandın diye çekiyorsun, sen evinde olsaydın da o Muhammed bizim elimizde olsaydı, biz onu haklasaydık, sen evinde rahat etseydin, bak işte onun yüzünden geldi gibi bir şeyler söyleyince o zat dedi ki, la vallahi canım feda olsun ona. Onun ayağına diken batmasına razı değil. Siz ne yaparsanız yapın, bana eşyince yapın, öldürün beni, hız Hiç önemi yok. Onun ayağına diken batmasına razı değilim. Peygamber Efendimiz'in ashabı öyleydi. Vücutlarını siper ediyorlardı Resulullah'a atılan oklara. Resulullah'ın uğrunda ölmeye can atıyorlardı. Resulullah şuraya gidin, şurayı fethedin diye gittikleri zaman şehit olmak aşkıyla gidiyorlardı. Resulullah'a canlarını, mallarını, her şeylerini vermişler. Öyle olmayınca, o tarzı olmayınca olmaz. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi Peygamber'e, samimi duygularıyla ilanı aşk eyledi. Dedi ki, Ya Resulallah, ben seni çok seviyorum. Şu canım hariç, canımdan başka her şeyden çok seviyorum seni. Hani evveler can derler ya, kendi canı hariç. Ya Ömer dedi Peygamber Efendimiz, kişi beni kendi canından da çok sevmedikçe hakiki mümin olamaz dedi. Hazreti Ömer'e de söyledi bunu radıyallahu anh. Şöyle Hazreti Ömer bir düşündü bir an, ya bu can da ne oluyormuş ki yani Resulullah'tan ben daha çok seviyorum ne olacakmış? Dedi ya Resulullah senin canımdan da çok seviyorum. Değişiklik oldu bu anda. Bir düşündü mantıksız bir şey ya. Canım hariç ne diye dedim demez dolayı. Işte. Ağzım tutulsaydı demeseydim. Ne varmış yani? Canımdan da çok seviyorum ya Resulallah seni. El ane ya Ömer. Şimdi oldu işte. Ya Ömer dedi. Bak evet normal tabi. Evet insan kendisini daha çok sever demiyor. Beni canından da daha çok sevmezsen hakiki Müslüman olamazsın ya Ömer diyor. Bu oyuncak değil. Bu şirk değil. Niye Resulullah seviyordu insanlar? Allah'ın elçisi diye. Allah onu peygamber gönderdi diye. Allah ona uyun diye emrettiği için. Allah'tan dolayı seviyor. Kur'an'ı niye seviyoruz? Allah'tan dolayı seviyoruz. Allah'ın kitabı diye. Peygamberi neden seviyoruz? Allah'tan dolayı seviyoruz. Allah'ın peygamberi diye. Evliya Allah'ı neden seveceğiz? Allah'ın evliyası diye. Allah'tan dolayı. Millet şimdi buna pür hiddet, pür şiddet saldırıyor. Öyle şey olmaz. Niye? Ne olacak? Ne olmasını istiyorsun? Yani bir evladın babasını sevmesi suç mu, ayıp mı, günah mı, şirk mi? Böyle bir şey demedim mi? Olur mu? Tabii evlat babasını sever. Anasını sever, babasını sever. E peki mürşidi kamili anasından babasından aşağı mı yani? Böyle şey mi olur? Ana baba bazen Otur karşıma içki iç diyor. Gel lan buraya diyor oğluna. Bir kadeh ona döküyor. Bir kadeh neyse iç şunu diyor. Böyle yobazlık yok diyor. Ben senin san diyor. İçeceksin bu içiyi. hadi bakalım diyor. Hakkımı elal etme. Etmezsen etme. Ben Allah'a asi olamam. Bunu içmem. Bazen böyle oluyor. Bazen koca karısına diyor ki neye böyle örtünüyorsun ya. Utanıyorum senden. Şöyle biraz saçını başına aç. Altı aylık efendim, saç tuvaletleri, efendim ondülasyon, kıvırcıklık, bilmem ne, ince ince, tiftik keçisi gibi, bilmem uzun dalga, iri dalga, kısa dalga, kıvırcık, bilmem de boyama, sarı renk, mavi biraz şöyle süslen, donan, boya. Şu sayın bayan niye böyle soyunmuş sayını soyun anladı diye. Niye böyle boyanmış bayanı boyan anladı diye. Sanki bunlar soyun boyan deniyor kendisine. Soyunmuşlar, boyanmışlar sayın bayanlar. Karı, karısının öyle olmasını istiyor. Diyor, Dans bilmiyorsun be karı diyor, ya ben seni nereden aldım? Süslenmesini bilmezsin, tuvalet giymezsin, takıp takıştırmazsın, sürüp sürüştürmezsin. Açın biraz diyor, var böyle. Askeriye de maskeriye de, biraz da, yukarıdan baskı yapıyorlar, karısı örtülerini ihac edecekler Açın diyor, şöyle koluma bir gir diyor, bir gidelim diyor, beraber diyor, dansa, diskete, biraz. öyleleri var. Öyle şey olur mu? Bazen anne baba insanı günaha sokuyor. Öyle anne babalar var ki çocuğunu hırsızlığa alıştırıyor. O halde mürşidi Kamil anneden babadan önde gelir. Anne babayı sevmek haksa, mahkulse, meşruysa, mazursa, Anne baba seviliyorsa Mürşid-i Kamil daha çok sevilir. Neden? El Ulama'u ve Resûlül enbiya. Alimler, Mürşid-i Kamiller, Peygamberlerin varisleridir. Peygamberler mal büyük bırakmazlar. İlim ve irfan bırakırlar. Kim ilim irfan sahibi ise, kimin manevi silsilesi sağlamsa, efendim, nispeti maneviyesi varsa Resulullah'a varan bir enerji hattı varsa. Şeydir, tamam. Hürmet edileceklerdir. Bir, enerji hattı dayalı merkeze bağlıysa ne mutlu, onu sevecek. Onu sevmeden hava alır. Mülşidini sevmiyor, saymıyor, sıradan bir köylü dayı gibi görüyor. Hocamız biraz şey konuşurdu. Özel mahalli şive ile konuşurdu. ''Kardeşim'' derdi mesela. ''Arkadaşlık pekey demekle kaimdir'' derdi. Bu mahalli